Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Bu hafta stüdyoda Pelin Cengiz, ben <gülüyor> yalnızım. Diğer program ortaklarım yok fakat birazdan bir konuğum olacak. Ee, yine e, Türkiye'nin e, belki de gündemde çok fazla yer bulamayan, çok uzun yıllara dayanan e, başka bir çevre felaketini e, konuşacağız bugün. Ee, aşağı yukarı 60 yıl e, önceye dayanan e, bir e, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Kisir mahallesinde açılan ve rehabilite edilmeden e, terk edilmiş bir uranyum madeninin e, bölge halkına bölgedeki tarımsal üretime bugüne kadar yapmış olduğu olumsuz etkileri konuşacağız mesele çok uzun yıllara yayılıyor aslında bunun peşini bırakmayan hem çevre mücadelesinden hem medyadan gazeteci arkadaşlarımız dostlarımız var birazdan bu meselenin detaylarını öğreneceğiz Türkiye malum 3 tane nükleer santral yapmak istiyor ama çoktan aslında Türkiye bir e, nükleer atık çöplüğüne dönmüş durumda. İzmir, Gazi Emir'de de bunun yıllardır mücadelesi veriliyor. E, bu da bir nevi e, yine e, nükleer santral olmadan çöpüyle mücadele ettiğimiz bir çevre mücadelesi. Telefon hattımızda Evrensel Gazetesi yazarı Özer Akdemir var. Özer Hat'ta sanıyorum. Günaydın Özer. Günaydın Selin. Merhaba. Merhabalar. Ee, sen uzun yıllardır bu e, uranyum madeniyle ilgili orada yaşananları takip eden bir gazetecisin. E, mesele de aslında 1958 yani çok uzun yıllara dayanıyor. 60 yıl dile kolay aslında. Nedir? Ne olmuş? E, bir oradan başlayalım. Neden burası açılmış? Neden rehabilite edilmeden e, terk edilmiş? Ve oradan günümüze doğru getirelim evet. buradaki meseleyi. Ee, dediğim gibi 1958-60'lı yıllar arasında sadece kisir değil özellikle Köprübaşı Köprübaşı'nı burada anmak gerekiyor Manisa Köprübaşı isimleri Katar Köyü o da ilginç kisir Katar Birbirlerine hmm. çok benziyorlar isim olarak Katar Köyü'nde bir uranyum işletmesi e, kuruluyor evet. deneme teyisi adı altında ve 70 1970 1980 arasında burada deneme üretimi gerçekleştiriliyor. Böylece çok sayıda uranyum maden ocağı var, yatağı var, sondajı var. Hı hı. Daha sonra 80'den sonra burası terk edilip gidiliyor, işletme de terk ediliyor. Şu anda o işletme terk edilmiş durumda. Yaklaşık bir ton, biraz daha fazla. Sarı pasta dediğimiz, işte bu nükleer, nükleer tantallerde kullanılan o yakıt elde ediliyor. Hı -hı. Bu yakıtın ne olduğu da çok bilinmiyor aslında. Yani faili ıı, meçhul gibi bir şey. Bir sarı pastadan bahsediyoruz. Burada işin önemli olan kısmı şuydu. Iı, o bölgede o ı, işletme kurulduktan sonra orada açık ocak şeklinde uranyum yani, deneme üretimi altında uranyum ıı, madencisi işletmeleri yapıldıktan sonra ıı, kapanma sürecinde hiçbir rehabilitasyon önlemi alınmadan Evet edilip girmiş. Artık oradaki insanlar, canlılar, e, Uran'ınla baş başa bırakılmış. E, tabii bu e, çok uzun yıllar e, bilinmiyor, e, gizli kalmış, e, işte üstü örtülmüş ya, ya da duyulmamış işte. E, e, en son bizim 2014 yılında Ocak 2013 Ocak ayında 9 e, Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden yardımcı doçent doktor Enver Yalser küçük Ege Çep Yürütme Kurulu üyeti Jeofizikmen Erhan Üçöz ve ben o bölgeye gittik. Elimizde de bir radyasyon ölçen cihaz vardı. Gamakot adlı Almanya'dan bir Cihaz. E, oraya gitmemizin e, nedeni de Enver Hoca e, çocukken oraya gitmiş. Yani lise dönemindeyken oraya gitmiş. Orada bir akrabası çalışıyormuş. Bunu bir e, sohbet sırasında dillendirdiğinde gidelim hocam bakalım orada var mı yok mu diye biraz da tesadüf Hı. yani ne olduğunu bilmeden gittik biz oraya ve orada Katar köyünde, Katar köyünün yaklaşık bir kilometre yakınındaki uranyum e, maden alanında, sondaj alanlarında bir tane de köylü o uranyum sondajlarında uzun yıllar bir köylünün yardımıyla ölçümler yapıldı ve e, çok yüksek değerlerde <gülüyor> radyasyon ölçüldü. Yani evet, evet. E, normalin 140 katını aşan oranlardan, normal dediğimiz izin verilen limitlerin 140 katını aşan oranlarda radyasyon ölçümü gerçekleştirildi. E, aynı gün e, Köprübaşı Belediye Başkanı da ziyaret edilerek ki kendisi de Kasar Köylü'dür aslında. Hala aynı belediye başkanı olduğunu sanıyorum. Hı hı. Durum anlatıldı ve çok tehlikeli bir durum olduğu insan sağlığı, canlı sağlığı, canlı yaşama açısından ve bir an önce önlem alınması gerektiğini söylendi. Ama tam yerel seçimler öncesi bir süreçti. Aklım yanlış kalmamışsa hı hı. belediye başkanı çok yaklaşmadı. Aman hocam işte bizim buranın çileği meşhur çileği satamayız. Yerel seçimler öncesi bu tür şeyler iyi olmaz gibi olayı geçiştirmeyi yeleli. Ülke evet. aslında şeyde başlıyor. Ve biz bunların haberini yaptıktan sonra da bir anda işte kamuoyuyla gündemine oturdu. Diğer basın medya organlarında kendine yer buldu. Evet. Meclise taşındı. Soran ergeleriyle falan bir noktaya geldi. Ama hı hı. burada esas önemli nokta bu haberlerden sonra yaptığımız araştırmalarla ortaya çıktı. Aslında bu bilimsel olarak tespit edilmiş oradaki kirlilik insan anlamda da bir raporlanmış bir kirlilik olduğunu biz daha sonra gördük. Hmm. Ee, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde halen bölüm başkanı olarak görev yapan Prof. Doktor Ahmet Şaşmaz, 2008 yılında TÜBİTAK destekli bir araştırma yapmış bölgede. Hmm. Ve çok güzel, çok geniş bir araştırma. O bölgedeki sularda, toprakta, havada, canlıların üzerinde, bitkilerde, çilekte, zeytinde, aklınıza gelen her yerde... Ölçümler yapmış, tahliller yapmış ve buradaki uranyum kirliliğini, radyoaktif kirliliğini raporlayıp 2008 yılında TÜBİTAK ve diğer bütün kurumlara göndermiş. Evet. Ama biz işte dediğimiz gibi 2013'ün Ocak ayında bu ölçümleri yaptık ve o saat, o güne kadar da hiçbir önlem alınmamış. Biz gittiğimizde zaten. Ocak alanı, maden alanı tamamen böyle kademe terk edilmiş hiçbir önlem yok. Evet, ne bir peki, işaret, ne bir telorik. Bu e, Ahmet Şaşmaz e, hocanın e, yapmış olduğu bu çalışma herhalde e, raflarda kaldı. Hiçbir şekilde dikkate Hı -hı. alınmadı Hı -hı. değil mi? Tamamen belki de e, sümen Aynı, altı aynen. edildi. Aynen. E, ve e, yani bir şekilde e, gündemde e, tutulmamaya çalışıldı. Gerek belki siyasi e, gerekçelerle gerek başka e, gerekçelerle. Ee, peki yani burada bu konunun tekrar yani siz tabi Ege Çep olarak 2013'te tekrardan gündeme getirdikten sonra yani bu konunun tabi üzerinden geçmiş ama yani neresinden dönersek kar diyeceğiz artık tabi toprağa havaya suya her şeye karışmış çok uzun yıllar insanlar canlılar doğa bunu teneffüs etmiş. Çok ciddi kanser vakaları olduğunu biliyoruz bölgede. Hatta bu Kisir mahallesinde her evde bir veya birden fazla kanser vakası var. Neden? Yani tabii yani Türkiye'de bunu son yıllarda çok yaşıyoruz ama kimdi bu madeni işleten biliyor muyuz? Neden bu kadar gizli kalması gerekti bu işlerin? Yani tabii o dönemin 1960'lar, 70'ler, 80'lerde Türkiye'nin herhangi bir nitel santral kurma projesi olduğunu ben bilmiyorum. Ya da hı hı. Yani varsa da en azından hı hı. kağıt üzerinde bir şeydir. Hala işte günümüzde bunun tartışmaları devam ediyor. Ee, neden yapıldı, neden böyle bir uranyum işletmesine gidildi aslında bilmiyoruz. Ama hani yurt dışı ortaklı MTA ve için içerisinde Amerika var benim bildiğim ee, İngiliz ortaklık Kisir'deki e, uranyum sondajları böyle bir olay yapıyor üstünün örtülmesi nedeni aynı senin dediğin gibi yani şu saatten sonra neresinden dönülse kardır deyip en azından ihmallerin ve e, şeylerin önünün alınacağı bir ön, önlemler zinciri hayata geçirilmesi gerekiyor ki o bölgesik çevre kirliliği, radyoaktif kirlilik, sağlıkla ilgili sorunlar bir an önce araştırılıp e, gündeme getirilmesi önlemlerin alınması gerekirken e, ne yazık ki gerek meclisteki soru önergelerine verilen yanıtlarda gerekse Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun e, haberlerden sonra gidip bölgede yaptığı incelemelerde çok üstün körü olayı geçiştiren, örten, e, Ahmet Hoca'nın biraz önce bahsettiğimiz bilimsel raporu hiç yokmuş gibi davranan bir ile karşılaştık. Hı hı. Bu aslında biraz tabii, sorumluluğu e, üzerinden atma, sorumluluğu kabul etmeme reflektiğinden kaynakmak. Çünkü bütün devlet kurumlarının burada suçu var. Oradaki kirlilik belli. E, Köprübaşı ilçesinin içme sularına e, karışan bir radyoaktif kimlikten bahsediyoruz bir köyün e, bir kilometre yakında işletilen bir uranyum alanından bahsediyoruz. Oradaki yapılan uranyum madenciliğinde vahşi madencilikle tekil silinmiş. İnsanlar kaderle e, baş başa bırakılmış. Hı hı. E, buna rağmen yapılan ölçümlerle ya burası normal uranyum sahası işte e, İran'da da var, Hindistan'da da var gibi böyle e, çok ilginç yerlerle çok farklı yerlerle getirip dünyadaki yerlerle karşılaştırılan hı hı. bir e, böyle bir geçiştirme evet. politikası izlendi. Kisir'e gelirse, de hmm. aslında bu köprü başında biraz önce anlattığım olaydan yaklaşık iki ay sonra falan ortaya çıktı. Bambaşka bir konuyla ilgili biz o bölgede işte e, köy muhtarının Aydın'daki bir toplantıda e, köydeki kanser olaylarından yakını e, gelin araştırım dedikten sonra bize geliyor bu, bu bilgi. O zaman Hayat Televizyonları Çepeçevre Yaşam Programı ekibi olarak bölgeye gittiğinizde e, uranyum madenciliği hiç gündemde yoktu. E, o bölgedeki biliyorsunuz o Latmos'ta e, yapılan fesbat kuat madenleri en önemli şüpheliydi. Ama köyde yaptığımız çekimler sırasında aynı köprü başında olduğu gibi o bölgede de e, 40 yıl önce 35-40 yıl önce uranyum sondajları yapıldı ama üzerine örtülüp gidildiği söylendi. Hı hı. E, bizim zaten köprü ile ilgili aldığı şeyimiz vardı o, o madenciliğe o, soruna yönelik. Hı hı. Acaba bu mu diye gittik o bölgeyi gezdik ve ee, yaklaşık ondan belki 15 20 gün sonra e, anımsatsın birlikte ilsinatta bizim bu nükleer karşıtı platformun daveti üzerine yaptığımız gezi sırasında Gezi gezidesinde o gün o, gün o e, Kisir köyünde ölçüm yapıldı ve e, şeyden köprü başından köprü başında 16 mSv falan ölçülmüştü e, radyasyon değeri e, gama değeri hı hı. burada 22 24 çok daha yüksek değerler görüldü bundan sonra algı ve oradaki sorunun kanser olayları bunun nedenlerinin buradaki işte terkedilik aynı köprü başında olduğu gibi uranyum sondayları olabileceği gündeme geldi ve ondan sonra birkaç sonuç daha yapıldı farklı cihazlar ve farklı öreklim ileriyiye. Evet. Sorunun ki sorunun kafır başından tükiye gelişi de böyle oldu. Hı hı hı. Evet. Şimdi bu e, CHP milletvekili Zeynep Altıok'un da vermiş olduğu bir soru önergesi var. Orada bir e, ya enteresan bir e, cevap verilmiş anladığım kadarıyla. Senin de bahsettiğin bu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gelip Hı. ölçümler yapmış, fakat o hal şartları gerekçesiyle sonuçların açıklanmadığı gibi evet. bir cevap verilmiş kendisine. Bu herhalde yani <gülüyor> ya bir, bir şey yapamadım, ben çok o, o şey, e, yani, anlamlandıramadım. E, muhtar muhtarın öyle bir açıklaması, evet, bir açıklaması var, var. Evet, muhtarın açıklaması var. Evet. Muhtarın. Yani o bölgede dediğim dediğim gibi o ilk ölçümün ardından. Amerika'dan Profesör Doktor Hayrettin Kılıçtan da tanıştık. Evet. Eee Enver Yarter Küçükköy 9.50 Üniversitesi'nden eee bölümünden e, ve Alper Eftem Radyolog Cerrahiyecisi Almanya'dan İske Karşı Heyetler Sekksiyonu 3 e, üç hoca üç farklı cihazla ölçümler yaptı e, ve 56.35 gibi mikrosivet gibi normalde yılda 1 mikrosivet olması gereken e, bir değerin Neredeyse 500-560 katı fazla bir değer. Radyasyon tespiti. Evet, evet. evet. Biz, biz bunları yazdık tabi, gazetede, hı hı. televizyonda hı hı. da çekimlerini yayınladık. Evet. Bundan sonra tabii işin mecliste aktarılması, soru önergesi, araştırma önergeleri e, şeklinde oldu. Oradan dönen yanıtlarda aynı köprübaşı gibi aşağı yukarı hı hı. sahipin verdiği yanıt. O bölgelerde evet böyle bir işlem yapılmıştır. Araştırıyoruz, ediyoruz ama o bölge e, normal uranyum madenlerinin yaklaşıklarında olduğu bir bölge. Diye. Daha sonra işte Hırsız Halk -hı -hı ve e, Aydın İl Çevre Müdürlüğü'nün e, bakanlık yetkililerinin köyde yaptıkları ölçümlerin sonuçlarını e, Köy muhtarı kendisine iletilmediğini söyledi hı hı. O OHAL'dan önce olan bir durumdu hı hı. Şimdi yeni ölçüm yaptılar ve hani veremiyoruz o hal var gibi bir gerekçe verdiler mi onu bilmiyorum açıkçası ama Zaten ölçümlerin, resmi ölçümlerin sonuçları ulaşmıyor hiçbir şekilde hı hı. Ne, Millet şekillerini görüyorlar ne köy muhtarından ne de zaten bizde bir tecrübe Evet yani zaten burada e e, uzun durumda. yıllara dayanan bir şekilde e, uranyum madenlerinin işte açık bırakıldığı ve sonuçta çevreyi e, belki de geri dönülmez tahribatlarla e, bozduğu e, yani artık açık bir gerçek. Evet. Bundan sonra rehabilitasyon sürecine başlanması gerekiyordu. Bu öteleniyor sürekli. Bunu da tabii evet, anlamak mümkün değil. Evet. E, evet. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra belki orada senin e, köy halkıyla yaptığınızda. E, temaslardan e, belki bahsedebiliriz. Onlar ne anlatıyorlar. Tamam. Bir ara verelim. Aradan sonra devam ediyoruz. Tamam. 94.9 Açık Radyoda Ekonomi Ekoloji Programında Evrensel Gazetesi Yazarı Özer Akdemir'le Söke'deki Uranyum e, Madeni Kirliliğini e, Konuşuyoruz. E, şimdi tabii bu e, kanser vakalarının e, çok e, yüksek e, olması sebebiyle adı artık kanser köye e, çıktı. Bu Söke'deki kesir köyü. Ee, sen e, gidiyorsun, sık sık e, oradaki köylülerle temas ediyorsun. E, neler anlatıyorlar, e, ne diyorlar, ne bekliyorlar, ne istiyorlar? Bir de çok enteresan, ya, evet. e, burası tabii yani buralar hep e, tarım bölgeleri. E, or orada herhalde çok ciddi bir e, belki sıkıntı var. O, evet. Neler anlatıyorlar ve orada bir de bir mandıra yapılmış yani, değil mi bu uranyum sondajlarının evet, yapıldığı bölgeye biraz istersen onlardan bahsedelim Ş şöyle şimdi biz Çiftlik e, ilk gittiğimiz e, köyü ben tarif edeyim o, o kadar güzel bir köy ki cennetten bir köşe dersiniz bir vadinin, daha bir vadinin ortasına tepelere vermiş tepeleri fırtınalı zeytin ağacı e, çamlar e, köy e, Dar bir vadiden çöke ovasına doğru genişliyor. Çok verimli tarım toprakları köyün tam ortasından çayı geçiriyor. Evet. Ee, bir tarafta Karpuz bahçeleri, bir tarafta Sınar Endiye bahçeleri falan. Yukarıdan tepeden baktığımızda cenneti anlayan bir köy. Burası cennettir dersiniz. Hı hı. Ama köye gittiğimizde köyün daha girişinde, köy muhtarı bakısına bizi karşıladı ve köyün girişinde mezarlık var. Mezarlıklardan teker teker saydı. Şu şu tarihte kanserden öldü, bu tarihte kanserden öldü. Son belki on yıl içerisinde 60-70 insanın kanserden öldüğünü ve şu anda da köyde her evden bir kanser olayının görüldüğünü söyledi. Köylülerle yaptığımız görüşmelerde de birçok kanser vakasının görüldüğünü, olduğunu bu kanser görülme sıklığı ve yaşının da 13'e kadar düştüğünü, 13 yaşında bir çocuğun dilindeki bir kanser olayını bir çekimlerini yaptık. Ailesiyle görüşüp daha doğrusu. Evet. Bu derece evet. önemli bir sağlık sorunu ama köylüler tabii çok endişeli bir kendi sağlıkları açısından yani o kadar yoğun bir kanser olayı var ki muhtarın dediği köylülere artık doktora gitmeye çekmiyorlar. Çünkü doktora giden hatta İzmir'e giden, İzmir e giden geri dönmüyor. Böyle çok çarpıcı bir sözü vardı. İzmir'e giden geri dönmüyor. O gittiğimiz günlerde de birkaç kere gittiğimizde işte e, e, kanserden ölümlü genel olduğu günlere denk geldi. Böyle hem endişeli bir taraftan da e, köylerin adının, kitir adının kanser olarak ee, anılmasından da son derece rahatlar Çünkü e, orada o insanlar yaşamak zorunda Karım yapmak zorunda, evet. zorunda. Kartuzlarını satılmayacak Kartuzlarını Karpuz, satılamayacak Eğitimlerini alan kalınlamayacak endişesini Taşıyorlar Hı. ama bir taraftan da böyle Çok yoğun Çok e, fazla miktarda Kanser olayları görülüyor Tabii Bunların e, Önemli bir araştırmaya tutulması lazım bu kanser olayları Neden oluyor Orada evet. yukarıda bir şeye dört kilometre falan o biraz önce anlattığımız e, sondaj alanları e, köyün yaylasında tepede bir yerde. Acaba oradan sondajların suya mı karışıyor? Sondajlardaki hı hı. uranyum, radyo e, maddeler. E, başka bir sorun mu var? E, oradaki taşları kullanmışlar köylüler kendi evlerinde o taşlardan kaynaklanan bir sıkıntı mı? Burada mı? Havada mı? Bir şekilde tespit edilmesi lazım ve adilen önlem alınması lazım iken ne gerekir hiç e, alakasız bir şekilde ee, gidip tam sondaj alanlarının Ortasına diyeceğimiz bir yere Sondaj alanlarına giden yolun üzerine Kaç kere gittiğimiz o yolun üzerine Koskocaman 150 başlık, 100 başlık e, Hayvan kapasitesi olacak olan evet. Mandıra konulmuş Ve yakınlarda da hemen o sondaj alanlarının Yakınlarında da e, Organik tarım yapılmaya başlamış <gülüyor> Bize o bölgede uranyum sondajlarını Gezdiren yıllardır o Yaylada yaşayan Yusuf Çenetil adlı emekli işçi üç dört yıl önce biz o bölgeye gezdirmiş, her gittiğimizde sağ olsun, gezdirildi, e, eşiyle kalıyor, biz elektrikli bir evde o yaylada. Hı hı. E, şu anda böbrek ve akciğer kanser biter e, Yani tanıdığımız insanlara artık yavaş yavaş e, görmeye başladık. Hiç, evet. geçtikten sonra arada bizler bir gittiğimizde temas kurduğumuz insanlarda artık yavaş yavaş kanser olaylarının gör, görülmeye başlamaları görerek şimdi başka boyutu daha bizim karşımıza çıkıyor. Evet. Muhtarın bu konudaki çok e, e, gece uyanmadığını, çocuklarının tire şey, istemediğini söylüyor. Hı -hı. Çok çenetizde oğuz yaşayan çocuklar hani, şekilde e, kendi bulundukları yaşadıkları alana sokmuyor çünkü evleriyle e, sondajlar arasında 20-30 metre var. Sondajların tam ortasında bahçeleri var. Orada çelik yapıyor, melez yapıyor, hayvanları onda onlarda dolaşıyor ve bu alanlarda bir 500 600 katı bu, e, radyasyon testi. Radyasyon testi radyasyonun Böyle sine tehlikeli, böylesine eee feci boyutunda bir şey eee buranın afet alanı ilan edilmesi gerekiyor. Çok de, haklı, bir, doğru. Da, evet. Evet. Kurtçukları yaptığımız dönemlerde Hayrettin Kılıç kesinlikle buradan e, kaynaklanıyor olabilir o suya karışıyor dur Muhtemelen e, saçların indirilmesi Gerekecek Enver Yaser kütüklülüğüne aynı sözleri söylemişti Bir an önce önlem alınması gerektiğini söylemişti Hiçbir önlem alınmadığı gibi Şimdi insanlarla dalga geçer gibi Bilimle dalga geçer gibi O bölgede bir mandıracıda izin vermesi Asla hayale gelmeyecek bir e, şey e, Umarım orada o mandıracılık Yapılmaz bir an önce bu e, Son dönemlerde bilgi arttı Biraz aradan 3-4-4 Sınabı sayındır bir şey Televizyonlara çıkmaya başladı. Gazetelerde haber olmaya başladı. Evet. Soru enerjileri tekrar verilmeye başlandı. Ve bu bunların etkisiyle umarım orada bir organik tarımdır. E, Mandıra değil de e, o bölgenin gerçek ihtiyacı olan rehabilitasyonun yapılması, orada yaşayan canlıların, insanların, sağlıklarının bir an önce kavuşmasına dönük çalışmaların yapılması ve Şükürköy'ün adının dışarı olarak kalması kanserci olmaktan kurtarılması gerekiyor. Evet, evet çok teşekkür ediyoruz Özer verdiğin bilgiler için gerçekten içler acısı bir durum ve hakikaten bu mandıra ve organik tarım meselesi de çok büyük bir Aymazlık göstergesi yani hakikaten oradaki bölge halkıyla köylüyle dalga geçer gibi. Valla yani sen zaten bu işlerin takipçisisin bizler de öyle gelecek programlarımızda da yine gelişmeleri değerlendireceğiz. Yine bilgileri paylaşacağız dinleyicilerimizle. Çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için sana hem gazetecilikte hem sahada kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji